Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programı başlıyor. Bu bölümün konusu, ya da Cemil Bir Hicret Nesli. Soru. Muhterem efendim. Hizmet mülahazasıyla dünyanın değişik yerlerine giden muhacirler hatırınıza geldiğinde... Gözlerinizde türlendiğinde neler hissediyorsunuz? Lütfeder misiniz? Değerli dinleyenler, müellif bu soruya da şöyle cevap veriyor. Cevap, öncelikle şunu ifade etmeliyim. Ben kıstas değilim. Bu mevzuda benim hissiyatımın da çok önemli olmadığı kanaatindeyim. Ancak... Siz sorduğunuz için ben de duyup hissedebildiğim, hissettiklerimi ifade edebildiğim kadar mülahasalarımı sizlere ifade etmeye çalışayım. Esasında bu çok önemli hususun mutlaka dile getirilip anlatılması gerektiğine inanıyorum. Zira bu bir vefa borcudur. Bu sebeple keşke daha derin hisseden insanların mülahazalarını alma imkanı bulabilseydik. Evet, keşke dış görünüşleri ve duruşları itibariyle sathi görünen, fakat aslında gönül enginliğine sahip, derin düşünen ve esrarı derunu keşfeden insanların hislerine muttali olabilseydik. O zaman hicret mevzuundaki aşk-ı heyecanımızı kamçılama, şevk-ı daha bir artırma imkanı bulabilirdik. Hani bir menkıbede anlatılır, camide namaz kılmakta olan bir şahsın içinden acaba şu camide ehlullah'tan kimse var mıdır diye geçer. Selam verdikten sonra yanındaki ona dönüp der ki sadece bu safta on tane var. İşte bu menkıbede olduğu gibi sathi görünen ama derinlerden derin o deruni insanların hissiyatlarını alabilsek herhalde hicret istikametindeki heyecanlarımızı tetiklemiş ve şevku ihtiyacımızın debisini daha bir artırmış olurduk. Fakat kim bilir, belki bizim söylediklerimiz de işte bu seviyedeki kalp ve kalem erbabını harekete geçirir. Geçirir ve onlar da vira bismillah deyip bu husustaki engin hislerini umumun istifadesine sunarlar. Allah'ım onları hususi inayet ve sıyanet seralarına al. Ben evvela hasret hislerine takılmadan, sinelerindeki vatan sevgisini hizmet aşkı şevkiyle bastırarak, sırf Allah rızası için dünyanın dört bir yanına açılan o kara sevdalıları hatırımdan hiç çıkarmadığımı ifade etmeliyim. Ellerimi hemen her kaldırdığımda, dualarımda onları zikretmeye çalışıyor. Umumi manada, mütevellin, mütevelliyat, muallimin, muallimat, raidin, raidat, talibin, talibat diyerek, Cenab-ı Hak'tan, onları hususi inayet ve sıyanet seralarına almasını niyaz ediyorum. Her münacatımda o kelimelerin her biri tam olarak neye taalluk ediyorsa, o mana ve muhtevayı kalbimden vizeli olarak ifade etmeye çalışıyorum. Zira bu ölçüde önemli ve ciddi bir meseleye sahip çıkan ve bu hususta herkesin gösteremeyeceği ölçüde fedakarlık sergileyen arkadaşlarımın hallerini, cenab Allah'a Allah'ı arz ederken mutlaka ne söylediğimin farkında olmam ve asla gaflet hali içinde bulunmamam gerektiğini düşünüyorum. Mesela mütevelli derken hizmeti tevelli eden, hem himmetleriyle takviye edip hem de o iş için koşuşturan, sünuh eden, her fırsatı değerlendirmeye çalışan, ve daha fazla insana ulaşabilmek için fikir sancısı çeken fedakarlar gözümün önünde tülleniyor. Aynı şekilde girecek sine ve gönül arayan fedakar öğretmen ve arkadaşlarımızı hatırladığımda muallimim. Onlar gibi gurbet diyarlarında koşuşturup duran bacılarımız söz konusu olduğunda da muallimat diyorum. Sonra da talebelere rehberlik yapanlar talebe olanlar. Hasılı, bu gönüllüler hareketine katkısı olan herkesi dualarımda zikretmeye çalışıyorum. Onların sebabını ancak Allah'ın mizanı tartar. Mesela arkadaşlarımız kalkmış Afrika'ya kadar gitmişler. Şuur altı müktesebatın getirdiği bazı ön yargıları ihtimal verilemeyecek kadar kısa bir zaman içinde aşmış ve oradaki talebeleri kendi kardeşleri olarak bağırlarına basmışlar. Zannediyorum bu hem Allah hem de insanlar nezdinde çok büyük önem arz eder. Çoğunu şahsen tanımadığım, eskiden tanıdığım birkaç tanesi varsa onları da ancak koordinatlarla hatırlayabildiğim o arkadaşları, değişik vesilelerle nur akıttıkları o olukların önünde görünce, gözüm ve gönlüm takdir hisleriyle doluyor ve bir yad-ı cemil olarak dualarımda hep yad etmeye çalışıyorum. Öyle ki, Cenab-ı Hakk'ın bu hicret kahramanlarının gayretlerine lütfettiği semereleri, Değişik vesilelerle dinleyip seyretme imkanı bulduğumda, şu günlerde kir akıtan oluklardan duyduğum inkisar kayboluyor ve ben yeniden bir inşiraha kavuşuyorum. Evet, ülkemizde cereyan eden olumsuzlukların içimde meydana getirdiği negatif atmosfer, onların o pozitif ve güzel hizmetleriyle kaybolmaya yüz tutuyor. O olumsuzluklar var ama, Elhamdülillah bunlar da var diyorum. Bütün bunları birden mülahazaya alınca öyle inanıyorum ki, onların Sayyuh gayretlerinden hasıl olan sevabı dünyada tartacak bir kantar yoktur. Onu ancak ahirette Allah'ın mizanı tartar. Sadece Afrika'ya değil, dünyanın değişik yerlerine giden diğer arkadaşlarınıza da siz bu nazarla bakabilirsiniz. Cenab-ı Hak bizleri ve o arkadaşlarımızı ihlas ve samimiyetten ayırmasın. Hakkımızdaki hüsnü zanlara layık eylesin. Amin. Bunun gibi nasıl ferden ferda bende, başkalarında, o arkadaşlarımızdan gelen güzel haberler ciddi bir heyecana vesile oluyor, içimizi ferahlatıyor, serinletiyorsa, Umumun ihtiyacını da nazarı itibara alarak o güzellikleri geniş kitlelere ulaştırmakta büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Toplumumuzun bu tür bir motivasyon ve rehabilitasyona aç ve muhtaç olduğu aşikardır. Hep kötülük düşünen, kötülük planlayan, kötülükle oturup kalkan insanların sebebiyet verdiği kasvetli havadan ve anguazlardan, sıkıntılı ruh hallerinden sıyrılabilmek için heyecanlarımızı tetikleyecek, ümitlerimize fer verecek haberleri duymaya ya da görmeye hepimizin ihtiyacı var. Yoksa bir taraftan kirli plan ve kirli teşebbüslerin meydana getirdiği kasvetli ve negatif atmosfer karşısında karamsarlığa kapılıp ümitsizliğe düşme, diğer taraftan kendimizi rahat ve rehavete salma, ülfet ve ünsiyetle heyecanlarımızı yitirme, ve birer heyecan yorgunu haline gelme hepimiz için mukadder sayılır. Hafizen Allah, bir kere hayatın geçici ve cazibedar güzellikleri, rahat ve refah içinde yaşama arzusu bizi çekip, Erzurumluların tabiriyle gırgap ederse, çoğumuz kendimizi düşünür hale gelir, nasıl daha rahat yaşarım endişesine kapılır, ve kabrin ötesinde bize faydası olmayan daha başka dünyeviliklere yelken açarız. Hayır, muvakkat hayat böyle beyhude tüketilmemeli. Onunla müebbet, ebedi hayatın planı, projesi yapılmalı, blokajı atılmalıdır. Allah ömür ve imkan verdikçe de o temelin üzerine bir şeyler inşa etmenin yolları aranmalıdır.